Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Sesim geliyor değil mi? Tamam. Evet. <gülüyor> Değerli arkadaşlar. Bu akşam bu dizim konusunu işleyeceğiz. Budizm dini hakkında size bilgi vermeye çalışacağım. Ee, geçen hafta Hint dinlerine başlamıştık. Hinduizm ile konuşmuştuk. Ee, Hinduizmin temel inanç esaslarını, temel yaklaşımlarını, bakış açılarını görmüştük. Bugün de Budizm'e geçiyoruz. Budizm dünyada en hızlı yayılan dinler arasında e, yer alıyor. Özellikle Batı'da e, çok rağbet gören bir dini gelenek. E, hatta e, özellikle e, zengin, iyi eğitimli insanlar arasında e, ilgi odağı. Meşhur bir kitap da var biliyorsunuz. Ferrari'sini satan e, Neydi? Adam herhalde, değil mi? Ne yapıyor? Ferrari'sini satıp Budist oluyor. Ferrari e, binmemeye de e, karar veriyor. E, yani e, bu insanların e, işte Ferrari'ı Ferrari satın alıp onu e, kullanıp onun işte benzinini karşılayıp e, yıllık vergisini ödeyecek kadar zengin olan bir insanın e, sahip olduğu nimetlerle e, tatmine ulaşamaması, manevi olarak e, anlam bulamamasının üzerine e, Ferrari'sini satarak e, bütün dünyevi zevklerden uzaklaşmasını anlatan bir e, bakış açısı. Budist olarak bunu yapıyor. E, i̇şte biz de bugün işte bu dinin nasıl bir din olduğunu, e, ne tür prensiplere haiz olduğunu ee, insanlardan ne beklediğini ne öğrettiğini konuşacağız. Ee, Hinduizmin aksine Bu, e, Budizm'de e, bir e, dinin kurucusu bir başlangıcı bir e, öğreti sahibi kişi var. E, bunun ismi de Buda. Dolayısıyla Buda'nın öğretisi Buda'nın e, öğrettiği din manasına Budizm böyle bir dini gelenek var. Yalnız Budizm Hinduizmin içinde doğmuş bir dindir. Hint yarımadasında doğmuştur. Hindular arasında kas sistemin içerisinde doğmuş bir dindir. Dolayısıyla Hinduizmin bazı bakış açılarını, bazı öğretilerini devralmıştır. Tabii ki Hinduizmden farklı yönleri de vardır. Ancak şey E, Yüksel Bey Ferrari'sini satmasının sebebim ne olabilir? Şimdi gördüm sorunuzu. Ha yayılmasının, pardon. İşte biraz önce anlatmaya çalıştığım şey. E, çok iyi eğitim alabiliyorsunuz. E, çok iyi dünyevi imkanlara sahip olabiliyorsunuz. Ama hayatınızda <gülüyor> bir boşluk hissediyorsunuz. E, hayatınızda e, işte. Varlık hakkında, kendiniz hakkında, bundan sonra gideceğiniz yer hakkında şeyiniz var, e, şüpheleriniz var veya bir anlam bulamıyorsunuz. E, istediğiniz her şeyi satın alabildiğiniz bir dünyada bu e, eksiklikleri, bu boşlukları dolduracak bir şeye ihtiyaç var. İşte bu da neyle oluyor? E, bahsettiğim gibi e, Budizm'in öğretisiyle e, oluyor diye pek çok insan Budizm'e ilgi duyuyor. E, yalnız e, bu tabii ki bu dizme girmek demek yani işte e, tabii ki bir hayat tarzınızı değiştiriyorsunuz filan ama e, yani e, bu yayılmasının e, şeyi e, insanları e, tamamen değiştirmesi anlamına gelmiyor. İnsanları e, bu dizme giren insanların hepsi bu da kadar e, işte hayatlarını değiştirmiyorlar. Belli ölçüleri var tabii. Şimdi Budizmin ilk önemli figürü olarak, en öğretiyi ortaya koyan, öğretiyi insanlara yayan figür olarak Buda'dan bahsetmeliyiz. Buda'nın ismi bildiğiniz gibi arkadaşlar Siddhartha Gautama, Siddhartha Gautama ismi. Milattan önce 6. yüzyılda yaşamış. 580, 563, 480'ler civarında yaşamış birisi. Ben size hemen şuradan bir kitap göstereyim. Asaf Halet Çelebi'nin Bu da isimli Hece Yayınları'ndan çıkmış bir kitabı bu. Asaf Halet Çelebi'nin Gotama Buda isimli böyle aşağı yukarı kaç sayfa 250 sayfa civarında bir kitap. Mesela bu bir tanesi sonra e, e, HES isim, soyadlı bir şey var HES miydi adama soyadı? Gautama diye pardon Siddhartha diye bir romanı var. da, şey bu Alman hikaye yazarının Siddhartha diye bir şey var. Türkçe'ye de çevrilmiş. Bunlar da Buda hakkında Buda'nın hayatı hakkında bize bilgi veriyorlar. da kim? İlk önce ondan başlayalım. Budha arkadaşlar Kuzey Hindistan'da yaşayan e, Kshatriya kastına mensup bir yöneticinin e, bir e, yöneticinin oğlu e, dikkat ederseniz e, kendi e, aile bir Hindu aile kas sisteminin içerisinde yer alıyor ve bu kas sisteminin e, de ikinci sırada yani önemli bir e, şahsiyet e, bir yönetici prensin oğlu olarak dünyaya geliyor annesi Sidarta'ya hamileyken bir kahin babasına bir kehanette bulunuyor. Diyor ki oğlun ya dört bir kıtaya hakim olan bir yönetici olacak devlet adamı olacak ya da dağ başlarında gezen bir keşiş olacak. İki ihtimal var diyor. Bu ihtimalleri duyan baba. Ee, oğlunun e, devlet adamı olması için gerekli olan bütün eğitimi bütün ortamı ona hazırlıyor. Bu bahsettiğim anlattığım e, hikaye e, Budist kaynakların anlattığı e, dolayısıyla Budistlerin e, kabul ettiği bir hikayedir. E, anlamlı bir hikaye olmasa Hani Onların e, Buda'ya nasıl baktığını göstermesi açısından önemli. E, baba Siddhartha'nın e, prens olması, yönetici olması, e, keşiş olmaması için elinden gelen bütün gayreti sarf ediyor. Hatta o derece ileriye gidiyor ki e, Sidarta'ya e, suni bir cennet ortamı oluşturuyor. Hasta insanların olmadığı, hastaların gözükmediği, ortalıkta olmadığı, işte ölümden bahsedilmeyen, işte dinden bahsedilmeyen bir ortam hazırlıyor. Her şey dört dörtlük. Sidarta burada çok iyi bir eğitim alıyor. Döneminin en bilgin insanı oluyor. Sidarta aynı zamanda kılıç eğitimi alıyor. En iyi kılıç kullanan oluyor. Ok atmayı öğreniyor. En iyi ok atanı oluyor. Yani aklınıza gelebilen her alanda Sidarta eğitim alıyor ve o eğitimde en iyi noktaya geliyor. Yani bir yöneticide bulunması gereken bütün vasıfları üzerinde topluyor. E, işte evleniyor bir erkek çocuğu dünyaya geliyor. Bu sıra bir şeyler değişiyor ve Sidarta e, şöyle diyelim Sidart'ya tanrılar e, işaretler gönderiyor. Sidarta dört tane işarete şahit oluyor. Nedir bu dört işaret yine Budist kaynakların anlattığına göre, bir gün ava gittiklerinde Sidarta bir hasta adam görüyor. Adam e, ayakta duramıyor, e, istifra ediyor, e, ne bileyim işte kendinden geçiyor, kendine hakim olamıyor. Böyle birisini görüyor. E, yanındakilere soruyor, bu nedir diyor. Bu insan ama yani bir garip bir hali var diyor. Diyorlar ki efendim bu hasta diyorlar. E, i̇nsanlar bazen hasta olur. Hasta oldukları zaman kendilerine hakim olamazlar, istedikleri şeyleri yapamazlar. Ee, işte böyle sıkıntılı bir dönemdir e, diyorlar. Bunun üzerine Sidar'ta ilk işareti görüyor. İkinci olarak bir yaşlı başka bir gün başka bir e, av seferinde e, karşısına bir yaşlı adam çıkıyor. o ki adam iki büyüküm yürüyor, dik duramıyor. Soruyor nedir bu diyor. Bu adam niye böyle garip duruyor? Diyorlar ki efendim insanlar uzun yaşadıkları zaman öyle yaşlanırlar. E, ayakları tutmaz, belleri dik durmaz, gözleri görmez, kulakları işitmez. Buna da yaşlılık denir diyorlar. Bu ikinci işaret oluyor sidarta için. Üçüncü işaret bir cenazeye rastlıyorlar. Bir av esnasında babası her ne kadar Siddhartha'yı... E, bu tür şeyleri görmekten alıkoymuşsa engellemişse de e, tanrılar işe müdahale edince e, babanın şeyi geçerli olmuyor tabii. Bunun üzerine Sidarta cenazeyi bu kalabalık ne diyor bu insanlar ne yapıyor diyorlar ki efendim bunlar işte e, bir yakınlarını kaybettiler e, öldü birisi onu şey yapıyorlar insanlar doğdukları yetiştikleri gibi yaşlandıktan sonra da ölürler diyorlar. Son olarak bir başka seferde de bir tane keşiş görüyorlar. Keşişler Hindistan'da arkadaşlar. Böyle üzerlerinde çok az kıyafetle dolaşan insanlar, hiçbir dünyevi malları olmayan insanlar. Ellerinde bir kapları vardır. Bununla dilenirler. Daha doğrusu kendilerine verilen hediyeleri kabul ederler ve bu şekilde işte hayatlarını sürdürürler. Yani kimse çalışmadan, şey yapmadan kendine verilen yiyeceklerle hayatlarını sürdürürler. Bu ne diyorlar? Diyor Sidarta. Onlar anlatıyor buna keşiş denir işte. Keşişler şöyle yaşar, böyle yaşar. Bunun üzerine bu dört işaret Sidarta'ya hayatın anlamını sorgulatma ihtiyacı duyuyor. Artık yavaş yavaş Sidarta varlık üzerine düşünüyor. Hayat üzerine düşünüyor, bu dünyadaki amaç üzerinde düşünüyor. Böyle bir e, muhakeme başlıyor. E, biraz önce anlattığım Ferrarisini satan adamla benzer bir şey. Yani istedikleri her şeye sahipken e, artık öyle bir e, iç dönüşüm yaşıyor ki e, durumunu sorguluyor ve e, hakikati aramaya karar veriyor. Yine e, şey e, Budist kaynaktan anlattığı hikayeye göre gizlice bir gün kalkıyor, e, eşini uykuda bırakıyor. Gidiyor e, oğlunu e, öpüyor uyandırmadan gizlice atına biniyor, hizmetçisini e, alıyor yanına ve e, saraydan kaçıyor. E, uzaklara gittikten sonra e, duruyorlar. Hizmetçisi ne diyor ki? Elbiselerini çıkart, değişelim diyor. Ee, i̇şte iyi, güzel, kaliteli elbiselerini veriyor hizmetçisine. Hizmetçinin kötü elbiselerinin üzerine geçiriyor. Ee, sonra e, saçlarını kesiyor. Kendisi saçlarını kesiyor. Ee, onun bu dünyaya bağlılığını, e, bu zevke, bu lükse, bu işte e, dünya hayatına bağlılığı temsil ediyor saçlar. Onlarla bağını koparıyor. E, hatta yine Budist anlatıya göre at e, şeyin e, Sidarta'nın durumun farkına varıyor ve efendisini bir daha göremeyeceğini anlayıp oracıkta ölü veriyor. İşte bu şekilde Sidarta e, ailesinden uzaklaşıyor ve e, ormanda e, dolaşan, yaşayan e, keşişlerin arasına katılıyor. Ve 6 yıl kadar keşişlerle birlikte, bir grupla birlikte aşırı züht hayatı. Yani dünyevi bütün lezzetlerden, bütün zevklerden elini eteğini çekerek, kendi bedenini cezalandırarak, mahrumiyet içerisinde bırakarak bir süre yaşıyor. Bu 6 yılın sonunda bakıyor ki aydınlanma yolunda, hakikati bulma yolunda bir şey elde edemiyor. E, bu e, bir adım ileriye gidememesi onu e, şeye zorluyor. E, oturup kendi e, durumuna ve kendi e, takip ettiği yöntemi sorgulamaya itiyor. E, ve bu arkadaşlarından ayrılarak e, onların takip ettiği aşırı e, bedenli cezalandırma, aşırı işte dünya nimetlerine uzaklaşmayı terk ediyor. Normal işte gıdasını alabileceği, uykusunu uyuyabileceği bir hayat takip etmeye başlıyor. İşte Hayriye Hanım biraz önce not al, yazmıştı. Ben şimdi sırası geldi. Daha önce yaşadığı lüks içerisinde e, ta, e, yaratılış, varlık e, dünya hayatı üzerine düşünülmeyen hayat ile tamamen dünya nimetlerinden kopuk hayat arasında bir orta yol buluyor. Bu orta yolu takip etmeye başlıyor. Ne lüks ne e, mahrumiyet diyor. İkisinin ortasında bir yol e, ba, e, tutuyor ve bu yolun onu kurtaracağını yani hi, hi, aydınlanmaya götüreceğini düşünüyor. Bunun sonucunda bir gün işte body ağacının altında bu bir çeşit incir ağacı olduğu söyleniyor ya incir ağacı veya onun bir türevi olabilir. Body ağacının altına oturuyor ve kendisine yemin ediyor aydınlanmaya ermeden buradan kalkmayacağım diyor. Orada otururken çeşitli olumsuz güçler, kötü ruhlar, şeytanlar gelip onu oradan e, hareket ettirmek, uzaklaştırmak istiyorlar ama o ısrarla e, şey yapıyor, e, oturmaya devam ediyor ve o ağacın altında e, aydınlanmaya eriyor. Aydınlanmaya erdi, e, aydınlan yani gerçeği görüyor, mutluluğa eriyor, e, sükuna kavuşuyor. İşte bundan dolayı e, Sidarta'ya Buda ismi veriliyor. E, bu Buda ile biraz önce bahsettiğim ağacın ismi arasında ilişki kuranlar da var. E, Alakasının olmadığını söyleyenler de var. Çok önemli değil sonuç itibarıyla. Yani e, Buda'nın aydınlanma hikayesi böyle bir hikaye. E, Buda'nın e, zaten şeyi de var. E, Budist kaynaklara göre bakarsanız e, Buda'nın e, doğumu da e, mucizevi bir şekilde Budanın e, annesinin Budaya hamile kalması da böyle mucizevi bir şekilde. Mesela e, tabii yollarla hamile kalmaz e, Budanın annesi. E, rüyasında gör, bir rüyadan e, sonra hamile kalır ve e, doğumu da e, normal insanların doğumu gibi sancılı ve işte çeşitli e, şeylerle sıkıntılarla değil. Pırıl pırıl hiçbir e, kirlilik bir vücut salgısı olmaksızın e, dünyaya gelir e, Bu da. Bunlar da işte e, Buda'nın ne kadar seçkin ne kadar e, özel birisi olduğunu anlatan e, şeylerdir Budist kaynaklarda. Şimdi bu e, hikayenin üzerine e, biraz şey yapalım. Şimdi e, ne dedik? E, Siddhartha milattan önce bir altı yüzyılda dünyaya geliyor. E, Hindu bir ailede dünyaya geliyor. E, Kşatriya e, kastına mensup e, a, aydınlanmaya ermek için e, bir yöntem takip ediyor. Bu yöntemin sonunda e, işte e, Samsara çemberini kırıyor. Neydi Samsara? Geçen e, haftaki dersimizden hatırlayacak olursanız. Samsara tekrar tekrar bu dünyaya gelmek, tekrar tekrar bedene girmek e, sıkıntılı e, bir hayattı. Evet e, sürekli bedenleşme şeydi. Peş peşe bedenleşme. Bu e, şeyden kurtuluyor sidarta. Bu dönem arkadaşlar. Ee, dünyanın çeşitli yerlerinde önemli ola olaylar oluyor. Ee, Meryem Hanım, reenkarnasyon olacak. Ee, şöyle yazayım, reenkarnasyon. Enkarnasyon, ee, en enkarnasyon şey demek. Bir bedene girmek demek. İsa mesela Tanrı, İsa'nın bedenine girmiştir. Buna enkarnasyon deniyor. Latin dillerinde yani Avrupa dillerinde İngilizcede, Fransızcada, Almanca'da R cümlenin kelimenin başına gelen re, şey yapıyor. Tekrar manasına veriyor. Yani reenkarnasyon tekrar tekrar bedene bürünmek anlamına geliyor. E, o şekilde. Evet. Sorun değil. Yani şey eee aynı. Evet. Ben şey yani eğer bir yanlış kalan bir şey varsa onu düzelteyim diye ya, e, yazdım şimdi arkadaşlar e, Evet ne dedik e, Sidarta e, sidartanın geldi <gülüyor> Evet e, sidartanın e, geldiği toplumda bu e, yani Milattan önce altıncı yüzyılda bakın. Milattan önce altı yüzyıl aynı zamanda Yahudilerin mabedinin birinci defa yıkıldığı ve Yahudilerin sürgüne gittiği yıl. Ee, i̇şte e, Budanın doğduğu yıl. Ee, ne bileyim işte çeşitli dini e, gelişmelerin yaşandığı bir yüzyıl bu 6. yüzyıl. Ee, bu dönemde toplumda ciddi bir sıkıntılı dönüşüm yaşanıyor. Yani Toplumun o kas sistemine göre oluşmuş, oturmuş yapısında işte çeşitli değişiklikler oluyor. Toplumsal sıkıntılar yaşanıyor. Ve bu sıkıntıların olduğu bir dönemde bizim sidarta doğuyor ve insanlara yeni bir şey geliştiriyor. Yeni bir kurtuluş yolu sunuyor. Arkadaşlar. Evet. Ee, sidart'anın öğrettiği şeyler heh, pardon e, bu da sıfatını alınca aydınlanmaya erince kalkıyor gidiyor eski arkadaşlarını buluyor ve onlara e, kendi tecrübesini anlatıyor ve onlara e, nasıl aydınlanmaya erdiğini öğretiyor. Diyor ki arkadaşlar diyor ne benim ilk hayatım gibi Böyle bütün dünyevi lezzetlere dalarak bir e, aydınlanma gerçekleştirebilirsiniz. Ne de sizin yaptığınız ve benim de 6 yıl boyunca uyguladığım gibi her şeyden elimize eteğimizi çekerek yapabiliriz. Orta bir yol bulmamız lazım gerekir diyor. Ve burada onlara bir vaaz veriyor. Bu vaazın verildiği yer bir park. Geyiklerin olduğu bir parkmış. Ondan dolayı Geyikli Park e, diye de geçiyor. O parkta verdiği şeyde bu vaz Siddhartha'nın şeyi oluyor artık. Dininin yani Budizmin temellerini burada öğretiyor. Burada dört asil hakikattan bahsediyor. Nedir dört asil hakikat? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Budizm bu temel prensipler üzerine kuruludur. O açıdan önemli. Diyor ki dört asil hakikattan birincisi. Bu dünya diyor acılarla doludur. Yani bu hayat, bizim bu dünya hayatımız acılarla doludur. Bizim bu acılarımıza e, yol açan şeyler bizim bu dünyaya duyduğumuz istek ve arzulardır. Eğer biz bu dünyaya istek ve arzu duymasa bu acıları yaşamalıyız diyor. Onun için bizim bu istek ve arzularımız vesilesiyle şey yapıyoruz. Acı duyuyoruz. Kurtulmak istiyorsak istek ve arzularımızı sona erdirmeliyiz. Böylece nirvanaya ermeliyiz. Böylece e, şeyimiz sona erer. E, acılarımız sona erer nirvanaya ererek. Bunun nasıl olacağını da bize e, yol öğretir. Ee, biz bu yolu takip edersek o zaman e, şey yapabiliriz. E, bu acıları e, sonlandırabiliriz. E, Hayriye Hanım inanın e, ben daha bahsetmeden çok güzel bir şekilde e, bahsetti. E, Dukka e, bu dünyada acıların var olması. Her tarafta acı ve sıkıntının e, yer almasını e, ilkesini belirliyor ifade ediyor. Samudaya bu acılara bizim e, isteklerimizin, arzularımızın neden olduğunu söylüyor. Nirota bizim bu arzularımızdan vazgeçersek, şeylerden bağımızı kesersek o zaman e, bu çemberden kurtulacağımızı, Nirvana'ya ulaşabileceğimizi söylüyor. Yani Nirota sönmek demek. Yani bu acılar e, bizim isteklerimiz sönerse bizim bu bağlılıklarımız sönerse o zaman ne olacak? Bizim acılarımız da sönecek. Son olarak da bize bunun yolunu ise Makka gösterir diyor. Makka işte 8 kollu yol demektir. Bunu da biraz sonra üzerinde konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bu Budizmin temelini oluşturur. 4 asil hakikat bunlardır. E, ve e, bu şey bu da bunları e, o insanlara e, anlatıyor Arkadaşlar e, Yüksel Bey eğer bu bu dört prensibi bil, bilirseniz çok iyi olur Bunlar e, şey yapabiliyor bilmiyorum e, sorular arasında var mı ama bu tür şeyler sorulabilir. Bunlar kavram çünkü. Dört tane kavram. Bunları şey yaparsanız iyi olur. Şey arasında bir süre sonra bağlıları yani Buda'nın öğretileri etrafında bu öğreti çok ilgi duyuyor, topluyor. İnsanlar zaten şeye bu anlatılan şeylere arşinalar. Yani bu dünya hayatın acı veriyor olması zaten Hinduizm'de olan bir şey. Acıların nedeninin işte bu dünyaya gelmiş olmamız ve bu dünyaya ilgi duymamız olduğu da ona yakın bir şey. Bunun sona ermesinin mümkün olduğu da yani Nirvana fikri de Mokşaydı daha evvelki derste konuşmuştuk. Bu da yani bu e, bilinen bir şey. Yani e, Hindu düşüncesine yabancı bir şey öğretmiyor e, bu da. Bu söyledikleri Hindular için kabul edilebilir e, şeyler e, ve e, bu e, şeyler arasında o, Hindistan'da yayılmaya başlıyor. E, erken dönemde e, iki ana e, akım ortaya çıkıyor. Bunlardan birisine işte Teravadada e, Budizmi. Diğerine Mahayana Budizmi adı, adı veriliyor. Tabi Samsara Budizm'de de var. Yani insanlar defaatle dünyaya geliyorlar. Bir kere dünyaya gelmezler. Karma Budizm'de de var. Ancak Budizm'in kabul etmediği şey yani kas sistemi üzerinde çok durmaz Budizm. Yani kast çünkü biliyorsunuz ee, Hinduizm'de kast çok önemlidir ee, ve sizin bir kasta doğmuş olmanız, o hayatınızı o kasta geçirmeniz anlamına gelir. Budizm bu e, nokta üzerine çok durmaz ama e, karma fikrine, samsara fikrine sahiptir. Arkadaşlar eminim bu şeylerde, e, yani bu bahsettiğim Budist prensipler e, size e, sufi bazı düşünceleri hatırlatıyordur. Yani e, bizim e, bu dünyaya duyduğumuz ilgi alakanın e, işte bizim acı çekmemize yol açtığını, bizim e, ilahi şeye e, ulaşabilmek için e, elimizi eteğimizi bu şeylerden e, çekmemiz gerektiği e, gibi prensipler e, şeyde de züht hayatı e, sufi gelenekte de var. Şimdi bu e, paralellikler, bu benzerlikler bazı insanlara e, şu neticeye götürmüştür. E, bak bu fikir e, Budizm'de de var, İslam'da da var. E, Budizm İslam'dan önce o zaman Budistler'den aldılar bunu. Aslında bu İslam değildir gibi bir şey var. E, bu düşünülebilir ama bence e, şey e, e, yani bu şekilde düşünmemek lazım. Yani insan tabiatını çözümlemeye çalışıyorlar. Ve insan tabiatında böyle e, bir şeylere ilgi duymak, e, bir şeylere sahip olma ihtiyacı e, mutsuzluğa yol açtığını tespit ediyorlar. Hem sufiler hem de şeyler farklı yollardan giderek aynı sonuçlara varmış olabilir. Şimdi e, Meryem Hanım, e, Terevada ile Hinayana aynı mezheplerdir. E, Mahayana e, farklıdır. Şimdi e, aslında Hinayana e, doğru yani e, Teravada'nın kullandığı bir isimlendirme değildir. Bunu e, diğerleri e, onu tanımlamak için kullanırlar. Onlar genelde Teravada'yı kullanırlar. Teravada yaşlıların yolu demek. E, büyüklerin yolu. E, üstadların yolu demek. Yani e, Tereva'da ağır bir e, dini hayatı, e, çok prensipli bir dini hayatı şey yapar. E, i̇nsanların e, aydınlanmaya erebilmesi için, e, Buda olabilmesi için, aydınlanabilmesi için e, böyle e, zor bir süreçten geçmesini e, öngörür. E, dünya hayatına eletek etek çekmeyi e, söyler. E, ancak Mahayana e, ekolü ise e, günlük hayatını devam ettiren insanların da e, erme, aydınlanma ihtimaline sahip olduğunu söylerler. Şimdi Hayriye Hanım, gelenekçi grup derken e, biz her iki tarafında gelenekçi olduğunu görmeliyiz. Doğru gelenek var ama e, şey e, her iki tarafta e, geleneğe sahiptir. Mahayana Kurtuluşun çok insana açık olduğunu söylüyorlar. Ve Mahayana bu açıda büyük gemi demek. Büyük gemi. Ne demektir büyük gemi? Yani insanlar büyük gemi ne yapar? Çok sayıda insanı taşır. Yani sizi bir yerden bir yere çok sayıda insanı taşıyabilen gemi demektir. Yani kurtuluşa çok sayıda insanı taşıyan gemi. Terevada ise yol demek. Mahayana e, rakibi olan ekolü, mezhebi e, nitelendirirken kendi isimlendirmesinin zıttı olarak yani biz büyük gemiyiz yani çok insanı taşıyoruz. Onlar da Hinayana'dır. Onlar da küçük gemidir. Az insanın kurtuluşa ereceğini savunurlar derler. Yani dolayısıyla e, Hinayana ifadesini Teravada Budistleri çok sevmezler. Ama bu da bilinmesi lazım. Bunun da e, şey yapıldığını ifade etmemiz lazım. Evet. Ee, karması iyi olan bu da olabilir mi? Ee, şimdi şu şunu söyleyebiliriz. Ee, bu da bir aydınlanma halidir. Ve Budizm'e göre bu da e, o şeyi gerçekleştiren ilk kişidir. Ve ee, şeydir örnektir e, insanlar herkes bu da olabilir herkes aydınlanmaya erebilir ee, insanlar bu da e, adayıdır yani e, herkes bu da olma yolunda çaba sarfeder e, işte şey yapanlar e, nirvana'ya erenler e, işte aydınlanmışlardır. Onlar bir daha bu dünyaya, bu dünya hayatına, samsaraya geri dönmezler. Onlar şeyden kurtulmuşlardır. Bodhisattva e, şeyi vardır. Bodhisattva şu demek arkadaşlar, e, yani şey yapanlar, e, aydınlanmayı gerçekleştirenler, e, daha sonra diğer insanların aydınlanmasına yardımcı olmak için mecbur olmadıkları halde tekrar bu hayata dönebilirler. Ama bunlar artık şey değildirler. Sizin benim gibi normal kurallara bağlı insanlar değildirler. Onların buraya dönüş amacı bizi yukarıya çekmek. bizi Bize rehberlik etmek. Bizi üste çıkartmak olduğu için böyle bir şey var. Ve sonunda insanlar şey karması şey yapanlar nirvana'ya ulaşabilir. Bu da sıfatını alabilirler. Evet. Arkadaşlar Budizm Hinduizm'den farklı olarak belli bir yaratıcıya, bir tanrıya inanmaz. Budizm'de Buda bir tanrı değildir. Buda Kendisinin Tanrı olduğunu iddia etmemiştir. Arkadaşları ilk Budistler Budaya tapınmamışlardır. Onu Tanrı sıfatı ile anmamışlardır. Daha sonra bazı dönemler Budaya Tanrısal sıfatlar verilmiş olsa da bu da şey değildir. Tanrı değildir Budizmde. Tabiri caizse Budizm Tanrısız bir dindir. Bu dünya Tanrı'ya ait bir dünya değildir. Bu dünya da biz varız ve bu dünyaya bizi bağlayan şey hırslarımızdır. Ne kadar biz bu bağlılığımızı azaltırsak, işte herkesin kendine göre bir Ferrarisi vardır. İşte kiminin gerçekten bir Ferrarisi vardır. Kimisinin Ferrarisi yoktur ama ne bileyim işte akşamleyin yemekten sonra içtiği bir kahve vardır. Kimisinin sigara alışkanlığı vardır. Kimisinin işte ne bileyim e, çeşitli zevkleri vardır. İşte bunlar her birisi bizi bu dünyaya bağlayan şeylerdir, e, iplerdir. Biz bunlardan azade olduğumuz e, zaman işte mutluluğa, gerçek aydınlanmaya kurtuluşa ereceğimizi e, öğretir şeyler. E, Budizm ve e, bunu yaparken de bu da şey demez. E, nasıl diyeyim? E, bize bir tanrıyı veya bir tanrının kurallarını söylemez. Der ki bu işin tabiatı bu. Yani bu dünyaya bağlanırsan acı çekersin. Acıdan kurtulmak istiyorsan bağını koparacaksın. Bağını kopartırsan kurtuluşa erersin. Bunu sana yolunu nasıl bağını koparacaksın, Nasıl kurtuluşa ereceksin? Bunu anlatan şeyden magga denir ve bu da 8 dilimli yoldur diye öğretir. Ee, yani bazı şeyler e, din araştırmacıları Budizmi din saymazlar. Çünkü Tanrı fikri olmadığı için. Ancak e, diğer bazı araştırmacılar ise Tanrı fikri olması gerekmediğini söylerler. Yani Tanrı olmadan da insanlar şey yapabilir. E, ne derler onun ismine? E, Dinle mensup olabilir diye e, söylerler. E, ve bu. Bu şekilde e, din olarak sayarlar e, Budizm'i. Doğrusu Budizm'in bir din olmasıdır. Çünkü baktığınız zaman Budizm'in bir dünya görüşü var. Yani size bir, bir şey sunuyor, bir şey anlatıyor, bir öğreti sunuyor. Diyor ki bu dünyadaki çektiğiniz sıkıntıların bir anlamı var. Bunların bir sebebi var. Bunun da kurtuluşun yolu var. Şunu şunu yaparsan kurtulursun. Şu şu yaparsan acı çekersin ee, ve e, bu işin öğretisi var, kutsal kitapları var. Ee, ne bileyim işte e, bu işin pratini yapan, uygulayan insanları vardır. Dolayısıyla biz e, bu e, öğretiyi bir din olarak kabul etmemizde herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar bazı evet doğru. Buda'nın öğreti. Ama öyle değil mi? Zaten İsa da öldükten sonra e, Hristiyanlık bir din haline geliyor. Yani e, şey önemli olan bir din haline gelip gelmemesi değil. Önemli olan bu öğretiyi Buda'nın geliştirmesi. Buda insanlara bir kurtuluş çaresi, reçetesi sunuyor. Ve bu reçete daha sonra e, işte kurumsallaşıyor, din adamları oluşuyor, mabetleri oluşuyor, işte Nasıl bu işin yürüyeceği oluşuyor? Bu şekilde devam ediyor. Evet. Arkadaşlar ee, bu e, biraz önce bahsettiğimiz dörtlü e, asil hakikatin e, dört asil hakikatin dördüncüsü dedik ki neydi? E, heh, onu söyleyecektim. Bazı mesela İslam alimleri Buda'nın öğretisine bakarak e, Budizmin, yani Buda'nın aslında bir İslam peygamberinin olabileceğini söylüyorlar. Ve Buda, e, Hatice Hanım'ın söylediği gibi bir ahlak filozofu olabilir. Yani e, işte e, acı çekmenin nedenini, acı çekmekten kurtulmanın yolunu öğreten bir felsefeci olabilir diyenler var. Ama günümüzde e, artık böyle bir dini sistem var ve bahsettiğim gibi bu dini sistem de e, Batı dünyasında, Hızla yayılıyor. Ülkemizde de çok şey var, meraklısı var. Ee, bir bakayım, ben size şey yapabilecek miyim onu? Ee, bir anket var şeyde, ee, internet üzerinden erişilebilen. Ee, Orada Türkiye'de e, yaşayan e, şeyi söylüyor, e, nüfusları veriyor. Bakayım görebilecek miyim? Mesela Türkiye'de e, az sayılmayacak kadar Budist'in e, yaşadığını... kim burası herhalde? Tamam. Şimdi Türkiye'de 10.000 civarında pardon e, özür diliyorum Türkiye'de 40 bin tane Budist yaşıyor. Şimdi şu adresi şuraya yapıştıralım. E, madem dinler tarihi dersi okuyoruz. Dinler Tarihi Dersi'nin bir şeyi olsun. Ee, bu adrese girerseniz e, İngilizce bir şey ama Türkiye e, şeyine indiğiniz zaman göreceksiniz ki e, Türkiye'deki e, kaç kişi yani nüfus şeyini veriyor. E, mesela Türkiye'de biz e, 320 bin Hristiyan yaşadığı yedi, 71 milyon Müslüman. E, 71 milyon Müslüman dedik. Ee, 860 bin e, herhangi bir dine mensup olmayan insan. 860 bin yaklaşık 1 milyon kişi kendisini herhangi bir dine mensup hissetmiyor. 10 bin kişiden az Hindu var. 40 bin Budist var. Ee, halk dinine mensup 20 bin kişi var. Diğer dinlere mensup 150 bin kişi var. Yahudi'de 20.000 kişi var. Burada e, yani e, İslam dışında e, en çok e, mensubu bulunan din Hristiyanlık 320 bin kişi. Ondan sonra e, şey geliyor Budizm geliyor. 40.000 kişi az bir sayı değil arkadaşlar. E, bunun e, şey yap, e, görüyoruz. Glarus kentinde anlayamadım şeyi. Teşekkür ederim. Sağ olun Murat Bey. Şimdi bakın e, Hamide Hanım e, bu dört işaretin e, olduğu zaman e, şeyi hatırlayın. E, şimdi e, şeyde e, Budizm'de Hinduizm'deki, İslam'daki gibi bu kainatı şey yapan, Kur'an, devam ettiren bir tanrının olmadığı fikri. Daha doğrusu bunlarla ilgilenmenin doğru olmadığı, bununla ilgilenilmediğini görüyoruz biz. Yani önemli olan şeyin kişinin kişisel iç tecrübesi, iç şeyi olduğunu. Dışarıda tanrılar olabilir. işte çünkü. Biliyorsunuz Hinduizmin içinde doğmuş. Hinduizmde çok sayıda e, şey var. E, nasıl diyelim? Tanrı fikri var. Yani e, tanrıların var olması, böyle işte e, insanlara işaretler göndermesi o dünyada kabul edilen bir şey. Ve e, bu bahsettiğimiz dört işaretin geldiği zaman da e, zaten şey de e, nedir onun ismine e, Siddhartha ve Ailesi de e, bu Hindu dinine mensuplar. Yani tanrıların varlığına inanıyorlar. Ve o gelen işaretler onlara e, şeyi gösteriyor işte. O hayatın doğru bir hayat olmadığını, gerçek anlamlı hayatın başka bir şekilde olacağını e, gösteriyor. Şimdi e, Yüksel Bey yurt dışından, e, nerede bu şehir bilmiyorum ama Glarus kentinde. E, Türk sorumlusun Budist olduğunu bahsediyor. E, doğru. Doğru. Evet. Dördüncü büyük din zannedersem e, şey olsa gerek. E, bir bakayım. Orada e, belki de Hinduizm olması lazım. Bu belki de beşinci e, şey olması, olabilir. Evet. E, doğru söylüyorsunuz. E, şahsi yaşanıyor e, Budizm'de din. Yani kişinin kendi iş tecrübesidir. Yani Şimdi ilginç bir şey var arkadaşlar. Budizm'de Tanrı'ya dua etmek yoktur. Yani siz Tanrı'dan bir şey istemezsiniz. Size bir şey... Öyle mi? Ee, bir bakayım ben. Ee, bir dakika. Acaba öyle mi şeyimiz? Arkadaşlar bu benim size bahsettiğim anketin verilerine göre dünyanın nüfusun 2010 yılı anket verileri bunlar 2010 yılına göre dünya nüfusun yüzde 31 buçu Hristiyan yüzde 23.2'si Müslüman %16.3'ü herhangi bir dine mensup değil. %15'i Hindu. Yani eğer şey yapacaksak bir din olarak Hristiyan, Müslüman ve Hindu %15 Hindu. %7'de Budist var 2010 yılına göre. Sen ne dersem bu veri doğru. Eğer kitabımızda öyle bir şey varsa orada bilgi yani eski bilgi olabilir. E, değişiklik yapılması gerekebilir. Onu tam bilmiyorum ama Şeyimiz bu. Ee, yani son veri e, bizim güve, e, başvurabileceğimiz son verinin bu olduğunu düşünüyorum doğrusu. Ee, bir şey daha vardı. Ee, Zeynep Hanım diyor ki halk dini nedir? Arkadaşlar e, e, halk dini biliyorsunuz e, işte Yahudilik, Hristiyanlık, İslam, Budizm, Hinduizm gibi kurumsallaşmış belli prensipleri olan dünyanın çeşitli yerlerinde bu görüşleri savunan, inanan insanlar yani küresel hale gelmiş, evrensel hale gelmiş inançlar var. Bir de sadece belli bir bölgede, belli bir grup insanın inandığı ancak başka yerlerde başka insanların inanmadığı Dini gelenekler var. Bu dini geleneklere daha çok halk inancı deniyor. Bunlar biraz büyücülükle, biraz böyle şehirlikler, şamanizmle filan şeyi olan, ilgisi olan dini gelenekler. Bir şey daha vardı. Evet. E, dinin kişiselliği üzerine tekrar dönüyorum. Şimdi biraz sonra sekizli yolu göreceğiz. <gülüyor> Sekiz dilimli yol. Bize bu kurtuluş yolunu gösteriyor. Bakın, sekiz dilimli yoldan hiçbir tanesi Tanrı'nın inayetiyle alakalı değildir. Tanrı'dan bir şey isteyerek yapılacak şeyler değil. Sekizi birden sizin kendinizin yapabileceği, yapmanız gereken şeylerdir. Dolayısıyla Budizm'de birisinden bir şey istemek, birisinin sizi ileriye götürmesini beklemek, kendinizi kandırmaktır. Veya onların ifadesiyle, e, bağlanmaktır. Dünyaya mensup hissetmektir. Bu da e, sizin bağlılığınızı artırır ve bağlılıkta acınızı e, şey yapar. Budizm sizin bağlılığınızı azaltmanızı önerir. Ba azaltmanızı e, yollarını araştırır. E, o açıdan doğru söylüyorsunuz. Budizm e, bireysel bir dindir ve bir süreç dinidir. Yani olmuş bitmiş bir şey değildir. Her an devam eden, her an e, gelişen bir şey olduğunu söylememiz lazım. Şimdi tabii bir kendini ilah edinmek demeyelim evinalım çünkü bunlar kendilerini ilah edinmeye çalışmıyorlar. Tam tersine kendilerini e, yani mükemmelliğe doğru e, eriştirmeye, kendilerini bu dünyaya bağlayan ipleri kesmeye çalışıyorlar. O anlamda bir e, bireysellik var. Yoksa ben kafama eseni yaparım, istediğimi yaparım gibi böyle nefsi bir şey değil. Tam tersine nefis terbiyesi bu. Evet. Tapınma yok kardeşim. Kimseye tapmıyor Budistler. İlginç bir şey. Yani e, isterseniz o 8 basamağı okuyalım e, şey olarak. Yani sizin aydınlanmanızı sağlayacak 8 basamaklı bir yol var. İşte bu 8 basamaklı yol arkadaşlar, 8 dilimli basamaklı demeyelim. 8 dilimli yol nedir? Bunlardan birincisi arkadaşlar doğru anlayıştır. Doğru anlayış yani hayatı, hayatın cereyan ettiği şeyleri, kuralları doğru görmektir. Bu dünyada var olan prensipleri doğru e, anlamaktır. E, yani kısaca Budanın öğretisini bilmektir. Bu da ne yapmıştı aydınlanmaya erdikten sonra e, dört asil hakikati anlatmıştı. İşte dört asil hakikatı bilmek, bunu anlamak doğru anlayıştır. Eğer siz dört asil hakikatı anlarsanız, hayatınızı ona göre şey yaparsanız, bu sekiz dilimli yoldan birisini gerçekleştirmiş olursun. Yani bakın anlayacak olan, e, o anlayışa sahip olacak olan sizsiniz. Yani bireyler bunu yapacaklar. Tanrı veya bir kurum, bir insana bunları öğretmeyecek. Siz kendiniz bunları e, şey yapacaksınız, e, sağlayacaksınız, gerçekleştireceksiniz. İkincisi doğru düşünüştür. Nedir doğru düşünüş? Arkadaşlar e, insanların hem bedenli hem de manevi olarak zihni olarak çeşitli kabiliyetleri vardır meyilleri vardır e, arzuları vardır bunları kontrol etmektir doğru düşünüş yani siz zihninizi doğru şeylere kanalize edeceksiniz bedeninizi doğru işlerde kullanacaksınız ne bileyim işte nefret hırs, şehvet arzu gibi şeylerin peşine düşmeyeceksiniz bunları gerçekleştirmeye çalışmayacaksınız e, de, e, bunun aksine e, başka insanların lehine olacak, e, diğer kanlık gibi, hoşgörü gibi, e, başka insanlara hizmet etmek gibi güzel faydalı işlerin peşine düşeceksiniz diye öğretiyor e, şey. İşte bu tür bakış açısına, bu tür davranışa, bu tür bak, e, düşünmeye de doğru düşünüş adını veriyor e, bizim e, şeyimiz Budizm'in e, dini. Sonra, sonra üçüncü e, yol Doğru konuşmadır arkadaşlar Doğru konuşmada iki şey var Bir içerik olarak doğru konuşma Bir de biçimsel olarak doğru konuşma İçerik olarak bir kere söylediğiniz şeyler Doğru olmalı Yalan konuşmamalısınız Başkalarına zarar verecek şeyler söylememelisiniz Başkalarını rahatsız edecek şeylerden bahsetmemelisiniz Dedikodu yapmamalısınız Bu içerik olarak İkinci olarak da Söylediğiniz yani konuştuğunuz şeylerin e, söyleniş biçimi doğru olmalı. İnsanları e, üzecek üstlükte konuşmamalısınız. Sert konuşmamalısınız. kal kırmamalısınız şeklinde e, öğretiyor e, bu dizim. Bir sonraki şey arkadaşlar. E, doğru davranış. E, nedir doğru davranış? Doğru e, davranış. Budizm'in şey yaptığı belli kurallar var. Öngördüğü yani Budistlerin riayet etmesi gereken davranış biçimleri var. Mesela bir canlıya zarar vermemek bu şeylerden birisidir. Hırsızlık yapmamak, ne bileyim işte zihni örtücek bir şey kullanmamak. Mesela bu da önemli bir şeydir. Bedensel arzulara esir olmamak. Ee, yine kurallardan birisidir. İşte doğru davranış bu kurallara sadık olmak, bu kurallara riayet etmek bunlar doğrultusunda hayatını e, dizayn etmek doğru davranıştır. Ahlaki olarak doğru davranmak e, etraftaki e, çevredeki varlıklara karşı doğru davranmanın yoludur. Doğru kozanç e, bu da arkadaşlar beşinci maddemiz. E, biliyorsunuz herkesin bir işi var, bir, bir iş yapıyoruz. Yaptığınız işin faydalı olması lazım. Mesleğinizi doğru seçmelisiniz. Mesela e, başka varlıklara zarar veren işler yapmamalısınız. Mesela alkol satmamalısınız. Niye? Çünkü alkol insan zihnine zarar verir. İnsan aklını örter. Dolayısıyla alkol üretmek, alkol satmak yanlış bir iştir. Doğru bir meslek değildir. Mesela işte kasaplık yapmamalısınız. Bu da doğru bir meslek değil. Yani yaptığınız mesleğin faydalı olması lazım. Olumlu olması lazım. Etrafınızdaki insanlara faydalı işler, faydalı mesleklerde çalışmalısınız. Mesela onların eğitimine katkı vermelisiniz. Onların işte sosyal durumunu iyileştirecek işlerde çalışmalısınız. Onların sağlığını iyileştirmeye çalışmalısınız. Bunlar Faydalı mesleklerdir, güzel mesleklerdir. Buradan gelen kazanç da doğru kazançtır. Doğru çaba diye bir başka maddemiz var. Bu da arkadaşlar kişinin, yani bizim sorumluluklarımız var, işlerimiz var. Bazı bizim isteyerek üstlendiklerimiz var veya istemesek de bizim üzerimize yüklenen şeyler var. Sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Ne iş yaparsak yapalım doğru yapmalıyız, ee, doğru davranmalıyız ee, ki buna işte doğru çaba adını veriyor. Ee, zamanında işlerimizi e, doğru bir şekilde yapmamız gerektiğini anlatıyor doğru çabayla. Doğru düşüncelilik e, prensibi var arkadaşlar yedinci prensip kişinin yaptığı işe dikkatini bütünüyle vermesidir, düşüncesini duygularını kontrol etmesidir ve bir iş yaparken her an yaptığı işin farkında olmaz olmalıdır. Yani siz e, yani bir iş yaparken aklınız başka yerde olması kabul edilen bir şey değildir. Yaptığınız işe e, yoğunlaşmalısınız, yaptığınız işi duymsayarak yapmalısınız, bunun farkında olmalısınız diye öğretir e, Budizm ve buna da doğru düşüncelilik adını verir bu e, yola. Son şey doğru tefekkür yani zihninizi doğru şeylerle doldurmalısınız, zihninizi doğru şeylerle meşgul etmelisiniz. Bu da işte bunun yolu da meditasyon yapmaktır. Oturup zihninizi bu dünyaya sizi bağlayacak şeylere değil, bu dünyadaki bu dünyayla olan bağlarınızı azaltacak şeylere yoğunlaşmalısınız diye öğretir. Ve buna da doğru tefekkür adını verir bizim şey Budizm. Bunlar arkadaşlar bahsettiğimiz gibi 8 dilimli yoldur ve bunlar uyan kişilerin yükseleceği, aydınlanmaya doğru yaklaşacağı kabul edilir. Gördüğünüz gibi bunlardan hiçbirisi dışarıdan birisini size yaptıracağı işler değildir. Bunları hep siz yaparsanız ve bunları yapmak için de hiç dışarıdan kimsenin yardımına ihtiyacınız yok. Bir tanrıdan böyle bir şey bunları istemezsiniz. Ee, daha evvel de ifade ettiğim gibi e, Budistler'de e, Buda'dan bir şey istemek e, veya tanrıdan bir şey istemek veya işte e, bir yüce yaratıcıdan bir şey istemek e, şeyi yok. Prensibin olmadığını görüyoruz. Arkadaşlar e, bu, e, bu da e, kendisi bir metin, e, kutsal metin olarak herhangi bir metin yazmamıştır. Ancak Budanın söyledikleri, yani Hz. İsa'da olduğu gibi. Şimdi sorumluluk en çok kime karşı? E, yani e, bunu, yani siz ve başka insanlar diye şey yapmamak lazım. Yani e, siz e, kendi aydınlanmanızı gerçekleştirmek yolunda bir yolcusunuz. Dolayısıyla bu yolculuk esnasında yaptığınız bazı şeyler yani o sekiz dilimli yolun bazıları sizin dışınızdaki varlıklarla ilişkinizi e, belirliyor. Bazısı sizin kendi iç dünyanızla alakalı. İşte bunları hepsini birden düşünerek e, hareket etmelisiniz. Yani, bu işte kendine karşı ve ötekilerine karşı ayrımı Budizm'de çok şey yapılan kullanılan bir ayrım değildir. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bu da bir metin yazmamıştır, bir kitap bırakmamıştır, bu da şey vaaz etmiştir. E, insanlara doğru yolu e, gitmenin tecrübesini anlatmıştır. Kendi yaşadıklarını anlatmıştır. Nasıl giderlerse doğru yola gidebileceklerini söylemiştir. Bu prensipleri öğretmiştir. Ancak daha sonra e, Budistler arasında e, bu şeyler e, prensipler yazılı hale getirilmiş, e, kutsal metinler haline getirildiğini görüyoruz. E, çeşitli dönemlerde mesela e, milattan önce yani 6. yüzyılda da yaşadı milattan önce 3. yüzyılda artık e, şeyin e, kutsal metinlerin kaleme alındığını görüyoruz. E, günümüze kadar bunlar e, şey olarak gelmişlerdir. Ancak lütfen e, unutmayalım Budizm'de mevzu kutsal e, metinleri kutsal e, metinleri Okumak önemli değil. Yani çalışmak, e, öğrenmek önemli değil. Yaşamak önemlidir. Bunu uygulamak önemlidir. Bunu hissetmek, bunu fark etmek önemlidir. Bunu e, altını çizmek isterim. Arkadaşlar e, şeyde e, Budizm'de e, şey vardır. İbadet olarak... E, Saygı göstermek ve takdime sunmak, dua olmamakla birlikte takdime sunmak şeyi vardır. Mesela biz Budistlerin Buda'nın şeylerine, heykellerin önüne oturup meditasyon yaptıklarını ve saygı duyduklarını görebiliyoruz. Sonra işte Buda'nın heykellerine takdimeler sunduklarını görebiliyoruz ee, işte takdime sunduktan sonra orada oturup e, meditasyon yapıp zihinlerini kendi varlıkları ve e, işte evrendeki o sistem e, yoğunlaştırdıklarını görüyoruz ancak dua ettikleri e, heh, normalde dua kabul edilen bir şey değildir onlarda ama e, aralarından bazıları çıkıp budadan bir şeyler istemiş olabilirler bu da tabi ki dindeki genel şeyi değiştirmez. Arkadaşlar takdime şey değil. Ee, yani mesela bir meyvadır, Bir bardak süttür. Yani böyle bir takdimeden bahsediyorum. Tan, kurban manasında bir takdime değil. Ee, şeyde Budizm'de kurban yoktur. Ee, Budizm'de e, şey, e, canlı bir şeye zarar vermek e, şey yoktur. Ahimsa prensibi vardır canlı hiçbir şeye zarar vermemeniz gerekir. Çok ilginç bir şey arkadaşlar. Böyle bir dini geleneğe mensup olan e, insanlar Myanmar'da görüyorsunuz arkadaşlar e, Müslümanlara karşı şiddet uygulayabiliyorlar. Bırakın e, insan insan olmayan canlılara karşı bile zarar vermemesi gereken e, yani bunu öğreten bir dine mensup insanlar e, işte bazı yerlerde diğer insanlara zarar verecek derecede gözleri dönebiliyor. Burada tabii ki lütfen şuna dikkat edin. Bu çok önemli. Bu insanlar arasındaki ilişkiler %100 dinler tarafından belirlenmez. Yani bu şeyleri dinler belirlemiyor. Ya ne oluyor arkadaşlar? Bu şeyleri mesela Myanmar'da yaşanan olaylar daha çok e, insanların sosyal, e, siyasi, ekonomik e, durumları etkiliyor. Eğer ülkede ters giden bir şeyler varsa, siyasi sıkıntılar varsa, e, ne bileyim ekonomi iyi gitmiyorsa veya bir e, yay, yaygın hastalık varsa insanlar e, toplumdaki en zayıf kesime öfkelerini yönlendiriyorlar. Muhtemelen oradaki en zayıf kesimde en korumasız kesimde Müslümanlar oldukları için Müslümanlar bundan eziyet görüyorlar. Evet şimdi arkadaşlar biraz önce bahsettiğimiz Budizmin iki ana ekolünden bahsetmiştik. Bu ekollerden Terevada Budizmi e, ne demekti? E, Yaşlıların yolu demekti. Ve e, insanların e, kendi e, şey, yani Budizmin öğretisi zaten o. Ancak e, Terevada'ya göre siz ancak bir e, Sanga'ya üye olarak bir e, bu dünyadan elini eteğin çekmiş keşişlerin arasına katışarak erişebilirsiniz. Yani dünyevi işlerle meşgul olarak ticaret yaparak e, veya işte dünyevi bir meslekle uğraşarak e, aydınlanmaya ermeniz mümkün değildir. Onun için az sayıda insan şey yapar, e, kurtuluş yerer. Terava Budizmine göre. Terava Budizmi arkadaşlar, güney ülkelerinde yaygındır. Yani e, Myanmar'ın da arasında bulunduğu e, Hindistan'ın e, güneyindeki ülkelerde e, yaygındır. İşte e, Laos'ta, Tayland'da, Kamboçya'da, Sri Lanka'da daha çok Terava Budizmi yaygın olduğunu görüyoruz. Kuzey ülkelerinde ise e, Mahayana Budizmi yaygındır. Mahayana Budizmi için, e, Budizminde ise insanların e, kurtuluşa ermesi için e, Sanga'ya üye olmaları gerekmez. E, şeye e, bu keşişlerden oluşan bir gruba e, katılıp dünyadan elini eteğini çekmesi gerekmez. E, şeye yani sizin 8 dilimli yolu gerçekleştirmek için çalışmanız yeterlidir. Ee, arkadaşlar e, Budizm'de şey önemli. Ee, size ben bir film söyleyeyim. Ee, bu o, bir Kore filmi. Ee, bunu seyredin. Ee, yani fırsat bulursanız, internette bir yerde bulursanız e, seyretmenizi öneririm. Bunun Türkçesi de var. Ee, bir dakika ismini bir bulayım ben de. İlkbahar yaz, sonbahar kış diye ee, şeydi. Ama e, tam İngilizcesini ben size söyleyeyim ki şey yapabilirsiniz. E, güzel bir filmdir. E, Türkçe çevirisi yok bildiğim kadarıyla ama altyazılı olarak internetten bulup izleyebilirsiniz. 2003 yılında yapılmış bir film. Ben şuraya linkini koyayım. Yalnız bu link şey, IMDb linki. Yüksel Bey, evet, Hinayana ile Terada aynıdır. Biraz önce de söylediğim gibi, şey, Hinayana şey değildir. E, Terava da Budistlerin kendilerinin nitelendirdiği bir isim değildir. Ona dışarıdakilerin insanların verdiği bir isimdir. E, bu filmde e, şeyden bahsediliyor. E, nasıl bir insanın ömründe ilkbahar, yaz, sonbahar, kış varsa, aynı şekilde insan ö, ö şeyde yani bir yılda bu dört mevsim varsa, insanın hayatında da dört mevsim vardır. Çocukluk, gençlik, e, orta yaşlılık ve yaşlılık. E, bunu e, anlatan bir film. E, şey, aynı zamanda e, dairesel döngüyü anlatıyor. Yani na, e, şeyin e, dünyadaki e, bu e, şeyi e, nesiller arasında geçişi anlatıyor. Sizin kendinizi geliştirmeniz için. E, uymanız gereken e, prensiplerin özetini veriyor filan. Veya uymadığınız zaman başınıza ne tür felaketlerin geleceğini anlatan bir film. E, bir yerlerde bulup izlerseniz e, şey yapabilirsiniz. Ayrıca Budizm hakkında e, daha iyi neyin Budizm ile ilgisi var mı Elif Hanım? Tabi tabii. yani şeyi filmde Budizmi anlatmıyor ama tamamen Budist felsefeyi anlatıyor. O film tamamen Budizmin e, öğretisini e, şey yapıyor. E, yansıtıyor. E, Tibet'te 7 yıl diye e, bir film daha var. Orada da e, şeyi görebilirsiniz. E, nedir onun ismi? Yani mabette, Tibet'te e, din adamlarının e, mabette nasıl yaşadıklarını, e, nasıl e, şey yaptıklarını, e, nasıl diyeyim, ibadet ettiklerini anlatan bir film. Evet. E, güzel de bir filmdir o e, Meryem Hanım. Öyle bilmiyorum nedirsin sizin izleniminiz. E, tavsiye ederim Tibet'te 7 yıl. Tabii tabii. Yani meşhur bir film bu. Diğeri de çok güzel. Yani Diğerinde çok güzel manzaralar var. Yani bazen insan şey yapıyor. Böyle dağ başında bir göl var. Gölün ortasında ahşap bir kulübe var. Ve o ahşap kulübede yaşayan e, yaşlı birisi var. E, yani farklı bir kültür. O kültür hakkında Budist gelenek hakkında e, şeye sahibi olmak için güzeldir. Mesela e, Sanga'nın ne olduğundan bahsetmişti arkadaşlar. Arkadaşlar şudur Sanga. E, çeşişlerin mensup olduğu grup. Yani tabirca ise tarikat diyebiliriz buna. Yani tarikat tamamen İslami bir kavramdır ama yani e, dünya hayatından koparak sizin şey yaptığınız, e, dünyayla bağınızı koparttığınız şeyler e, şeye göre siz... E, bu hayatı, bu münzevi hayatı, bu keşiş hayatını kabul ettikten sonra şey yapıyorsunuz. E, elbiselerinizi değiştiriyorsunuz, saçlarınızı kestiriyorsunuz, e, işte o turuncu renk elbiseleri giyiyorsunuz ve bu turuncu elbiselerle birlikte belli bir kurallar çerçevesinde yaşamaya devam ediyorsunuz. Bu e, şey mesela e, bir kazanç için çalışmamanız gerekiyor bir şey yani bir şeye malik olmamanız, bir şey satın almamanız gerekiyor ve bunun bir neticesi olarak Budistlerin yaşadığı ülkelerde şeyler var. Budist rahipler sabahleyin kalkıyorlar, işte temizliklerini yaptıktan sonra sabah ritüellerini yerine getirdikten sonra sokaklarda dolaşıyorlar, ellerinde birer kase var. Ve bu kaseyle e, dolaşırken halk onların bu ellerindeki kaseye yiyecek bir şeyler koyuyor. E, bunu yaparken e, bu rahipler e, şey değiller, dilenci değiller. Yani insanlardan bir şey istemiyorlar. E, dolayısıyla e, böyle bir e, istemek, e, da birisinin buna minnet ederek vermesi gibi bir şey söz konusu değil. Tersine. İnsanlar rahiplere bir şey verirken e, rahibin onların hediyesini kabul ettiği için, onlara fazilet kazandırdığı için ona şükran duyuyorlar. Yani böyle bir öğreti var. E, siz bir rahibe bir şey verdiğiniz zaman o rahibin e, teşekkürünü beklemiyorsunuz. Tam tersine siz ona teşekkür etmeniz gerekiyor ki sizi yani hediyenizi kabul ederek ee, şey yapıyor. Ee, ne derler? Size fazilet kazandırıyor. Ee, ve insanlar rahiplere bir şey verirken çok saygılı bir şekilde e, bu işleri yaptıklarını görüyoruz çeşitli şeylerden. Ee, ve raipler belli zamanlarda yemek yiyebiliyorlar. Ee, zannedersem öğleden sonra yemek gıda almamaları gerekiyor. Güneş battıktan sonra da ağızlarına hiçbir şey koymamaları gerekiyor filan. Bu tür bir şeyin var olduğunu görebiliyoruz. Ne dedik? Terava da Budizmi Güney'de dedik. Mahayana Budizmi ise Kuzey'de. Tabii para altın ve para kabul etmemeleri gerekiyor. Mesela yine bir şey, yüksek döşekte yatmamaları gerekiyor. Yani bu tür şeyler çok yaygın. Evet. Mahayana Budizmi ise kuzeyde, Tibet'te, Çin'de, Tayvan, Japonya ve Kore'de geçerli. E, ve işte e, şeyler e, bahsettiğimiz gibi daha çok insanın e, Buda olması e, ihtimaline açık. İlla kendini Buda olabilmek için, aydınlanmaya erebilmek için e, keşiş olmanız gerekmedi. Bu dünyadan bütün bağlı yani bu dünyevi işlerle e, bütün bağınızı e, koparmadan da e, şeye erebileceğinizi teorik olarak kabul eden bir öğretidir Mahayana Budizme. Şimdi arkadaşlar e, üç aşağı beş yukarı anlatacaklarımız bu kadar. E, çeşitli yerlerde e, Budist mabetler vardır. E, Budist mabetlerde işte e, topluca bir araya gelinip zikir yapılabilir. Ancak daha önce de bahsettiğimiz gibi bu dizim bireysel olarak yaşanan bir şeydir. Ve en önemli ibadeti sizin meditasyon yapmanızdır. Sizin kendiniz kurtuluşunuz, evrensel düzen hakkında düşünmenizdir. Kendi zihninizi doğru e, düşünmeyi sağlamanızdır. Zihninizi doğru şeylere yoğunlaştırmanızdır diye öğretir şey. E, stupa diye şeyler vardır. Stupa Arkadaşlar Tibet Çin Budizmlerinden farklı olan nedir? Şimdi e, Bunlar hepsi Mahayana Budizmidir Ancak Çin e, Tibet Budizminde e, Biliyorsunuz e, şey var Nedir onun ismi? E, Dalaylama e, e, Lideri olduğu Bir şeydir e, Tibet Budizmi e, Budizm içerisinde daha alt sayı şeyde küçük farklılıkların olduğu şeyler görebiliyoruz mesela Zen Budizmi var Pureland Budizmi var Japonya'da daha çok bunlar e, bu tür farklı Budist geleneklerin e, şeyi var ancak yani genel olarak kuzeydeki Budist faaliyetleri daha çok Mahayana geleneğine göre devam ediyorlar e, ne diyordum ben e, bir şey vardı kaçırdım. E, unuttum. Bir şey yazacaktım buraya. E, her neyse. Evet. Kardeşim Hinduizmle ile Budizm e, pek çok şeyi ortak olan bir din. Yani e, bunlar birbirine... Ha, stupa. Stupa. Evet. Pardon. Evet, stupa. E, stupa Stupa ee, tamam oraya döneceğim. Yani e, saç kesme e, yani çeşitli dini geleneklerde saç kesmenin şeyleri var. E, nasıl diyeyim? E, pratikleri var. İslam'da da biz mesela ihramdan çıkarken saçlarımızı kesiyoruz diyorsunuz. E, şey, e, Hatırlarsanız dersin başında şeyi anlattım. E, neydi onun? Buda'nın e, ailesinden kaçmasını lüks hayatından kaçmasını ve kaçtığında yaptığı ilk şeylerden birisi onun bu dünyaya bağlılığını temsil eden saçlarını kesmesi. Ve onun devamı olarak Budistler saçlarını kesiyorlar. Budistler saç uzatmıyorlar. Ee, şey o. Ee, stupalara bir daha dönelim. Ee, stupa arkadaşlar Buda'ya ait bazı şeylerin Tibet ve Çin Budizminin farkı ne? Ee, şimdi değerli kardeşim e, inanın şu an size hemen ezbere söyleyebileceğim bir farklarını e, şey bilmiyorum. E, bakıp söylemem lazım. Stupalarda yükselme 2 ünite sonra ne var? Çin dinleri arasında mı anlatıyor? O şey yapınca doğrusu ben hazırlanırken yani baktığım kaynaklarda Çin Budizmi ile Tibet Budizmi arasında bir şey bir fark konusu görmedim. Şu an ezberimde de böyle hemen size söyleyebileceğim bir şey yok. Güzel Bey isterseniz siz bizimle paylaşın hatırınızda bir şey varsa. Stupalarla alakalı şey söyleyip bitiriyorum arkadaşlar. Hint, pardon, Budist geleneğe göre Buda'nın hayatında kullandığı eşyalardan bazıları, ona ait bazı nesneler farklı yerlerde saklanıldığına inanılıyor. İşte bu nesnelerin olduğu yerlere böyle dik kubbeli, böyle çan kubbeli diyebileceğimiz şeyler var. İşte yerler yapıyorlar. Buralara stupa adı veriliyor. Yani Buda'ya ait orada bir şey var. Orada bir şey muhafaza ediliyor. Ve insanlar oraları ziyaret ederek şey yapıyorlar. Nedir onun ismi? Fazilet kazanıyorlar. Şeylerini, manevi yolculuklarını gerçekleştirmiş oluyorlar. Böylece. Çeşitli Hindistan civarında çok sayıda böyle stupanın var olduğunu biz biliyoruz. Evet. İşte Lamaizm, Dalai Lama'nın e, liderliğini yaptığı Tibet Budizmi. Ve e, Tibet Budizminde arkadaşlar e, yaşayan bir liderden bahsediliyor. İşte ona Lama adı veriliyor. E, ve e, bu e, bir önceki ölen e, liderin yeniden dünyaya gelmiş hali oluyor evet Tibet'te 7 yılda Dalai Lama anlatılıyor daha çok diye hatırlıyorum Tibet'te biliyorsunuz Dalai Lama Amerika'da yaşıyor şey yasak e, Tibet'e girmesi yasak Çin e, şey yapmasına izin vermiyor Çin'e girmesine Tibet'e gitmesine izin vermiyor Dalai Lama'nın. Dalai Lama Amerika'da yaşıyor. Evet, Doğru. Japonya'da Zen Budizmi de var. Ama ayrıca Pure Land Budizmi de var. Bahsettiğim gibi bu Budizmin farklı bölgelerde, farklı yorumlarının sonucu ortaya çıkmış şeyler bunlar. Evet. Peki bu günkü anlattıklarımızla alakalı olarak eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şeyiniz var mı arkadaşlar? Siz sağ olun. Allah razı olsun siz kendin. Hinayana e, Hinayana demeyelim isterseniz. E, teravada diyelim. Teravada arkadaşlar e, Kurtuluşun e, Aydınlanmanın ancak e, bu dünyaya ait bütün bağların kopartılmasıyla kendinizi keşiş olarak bir hayat e, şey yapmanızla e, mümkün olduğunu anlatır e, şey e, Tereva da Budizm'i dolayısıyla e, dünyanın nizamı gereği herkes keşiş olamaz e, o zaman bu hayatında keşiş olma imkanına sahip olan kişiler kurtuluş erer. Yani aydınlanmaya e, erişebilirler. Öteki insanlar bir sonraki hayatlarında e, aydınlanmaya erme e, fırsatına sahip olabilirler. E, dolayısıyla e, kurtuluş teravadaya göre az sayıda e, insana e, açıktır. Diğer insanlar ancak ee, şeye mensup olurlarsa e, işte bu keşiş olurlar e, ise bu şeyi gerçekleştirebilir aydınlanmayı gerçekleştirebilirler Mahayana Budizmi ise e, teoride aynı şeyleri söylemekle birlikte insanların e, keşiş olmadıkları takdirde de erişebileceklerini aydınlanmayı gerçekleştirebileceklerini söyler Böylece potansiyel olarak daha çok insana e, açıktır. Daha çok insanın aydınlanmaya erebileceğini kabul eder. Bunu e, şey yapar. E, temel farklılıkları burada. Tabi ayrıca şey farklılıkları, coğrafi farklılıkları da var. E, i̇şte kuzey ülkelerinde e, daha çok e, bahsettiğimiz Mahayana Budizmi yayılıyor. E, Mahayana Budizmi Kuzey'in soğuk ikliminin getirdiği kılık kıyafetle alakalı e, bir gelenekleri var. Şeyler ise e, Terava'da ise güneyde yaşıyorlar ve e, bunun getirmiş olduğu kılık kıyafetle alakalı e, düzenlemeleri var. E, i̇şte ancak e, sonuç itibariyle e, bu erken dönemden itibaren ortaya çıkan iki ana e, şey olduğunu görüyoruz. E, Budiz me mezhep olduğunu görüyoruz. İnsanın dışında demekten kasıt kardeşim yani e, biz insanız e, yani bizim varlığımızın dışında e, ötede bizden başka olarak bir Tanrı'nın var olduğu fikrini kabul etmezler yani insan içinde bir Tanrı var mıdır onu da kabul on da şey yapmazlar ancak e, kurtuluşun veya önemli olanın insanın kişisel iç serüveninin İç yolculuğunun iç tecrübesinin olduğunu söylerler. Herhalde bu olsa gerek, e, insanın dışında bir Tanrı'nın varlığını kabul etmezler demek o olsa gerek. Hayır, e, Budistler Buda'ya tapınmıyorlar. Buda'nın heykelinin önünde eğiliyorlar, dua ediyorlar, e, pardon, meditasyon yapıyorlar. E, ancak şey yapmıyorlar, e, ona tapınmıyorlar. Mesela şeyler vardır. Ee, geçen hafta da konuştuk. Gurular vardır. Yani e, bu işlerin uzmanları, üstadlar vardır. Siz gidersiniz guruya e, dersiniz ki işte e, size yol göstermesini istersiniz. O size tavsiyelerde bulunur. Rabıta gibi dedi ya Meryem Hanım. Oradan aklıma geldi. E, size bazı sözlü veya görsel yardımcılar tavsiye eder. Mesela der ki mantra adını veriliyor. Mantra size üstadınız, gurunuz mesela om sözünü tekrar etmenizi söyler. Bir kelime verir size. Mesela bu om çok yaygındır. Budizmde, Hinduizmde çok tekrarlanan böyle e, mistik bir kelimedir. Mesela om kelimesini bin kere tekrar eder ve siz oturursunuz, om om diye şeyi tekrar edersiniz. Bunlara mantra deniyor. Yani sözlü olarak sizin meditasyon yapmanızda size yardımcı olacak, e, zihninizi belli bir noktaya toplamanıza yardımcı olacak e, kelimelerdir. Evet. Bir de arkadaşlar. E, yantralar vardır. Yantralar ise daha çok görsel şeylerdir. Mesela bunlar e, şekiller olabiliyor. Daire olabilir. Veya üçgen olabilir. Veya ne bileyim kare olabilir. Veya bir başka şey olabilir. E, bunlarla da siz e, bunlara yoğunlaşarak, bunları düşünerek e, meditasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar size işte e, guru tarafından tavsiye edilen şeylerdir e, mantralar ve yantralar e, sizin o manevi yolculuğunuzu kolaylaştıran e, şeylerdir aletler araçlar yardımcılardır tabi tespih çekmek gibi bir şey mi biliyorsunuz arkadaşlar Hristiyanlıkta da tespih çekmek vardır e, Budizm'de de bahsettiğimiz zikir vardır. İslam'da da vardır. Ama hiçbir dinin zikri, hiçbir dinin tesbihi diğer dinle e, diğer dine indirgenemez. Yani bir Müslümanın Allah demesiyle, la ilahe illallah demesiyle bir şeyin e, Hristiyanın Hail Mary demesi, ne bileyim bir Budistin Om demesi bunların hepsinin o işi yapan insanlar üzerindeki etkisi farklıdır. E, benzerlikler vardır. E, sonuçta e, bunların hepsi e, bir din mensubu insanlardır. Tabii. Evet, başka ilave etmek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah haftaya görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun.